Kurgu, Soner Can. Müzikler, Brian Keane ve Ömer Faruk tekbili. Gönül tahtımızın eşsiz sultanı. Efendimiz. <Gülüyor> Ömer çok zeki bir insandı. Kapının geç açılması da onu iyice işkilendirmişti. Hemen sordu. Biraz önce duyduğum o ses neydi? Ses falan duymadın ki manasında. E, e, ne, ne sesi duydun ki? Demeye çalıştılar. Hayır duydum. Dedi ve ardından hiddetle üzerlerine yöneldi. Bir taraftan söyleniyor, diğer yandan da ateş püskürüyor. Duydum ki sizler de Muhammed'in dinine girmiş, ona tabi olmuşsunuz. Dedi ve hızını alamayıp eniştesi Said i̇bn Zeyd'e şiddetle vurdu. Abi! Abi dur yapma! Kız kardeşi Fatıma, Ömer'e engel olmak isteyecek bir darbe ona indirdi. <Gülüyor> her gibi birinin sillesine dayanmak zordu ve Hazreti Fatıma kanlar içinde kala kalmıştı. Ancak bu onun için yeni bir hamlenin başlangıcıydı. Zira artık kaybedeceği bir şey kalmamıştı. Nasıl olsa abi her şeyden haberdardı. Hem Hazreti Fatıma da aynı toprağın semeresi, hatta ailesinin bir kızıydı. Öyleyse hala gizlemenin bir anlamı olamazdı. ...ve yiğitçe bir tavırla dikildi abinin karşısına. Evet. Biz de Müslüman olduk. Ne var bunda? Allah ve Resulüne iman ettik biz. Hadi. Şimdi istediğini yap bakalım. Ömer, üçüncü vurgununu yemişti. Normal şartlarda bir insanın kendisine böyle tavır takınmasının imkanı olamazdı. Hele bir kadın çıkacak ve Ömer'e karşı koyacaktı. Nasıl oluyor da kız kardeşi Ömer'e cevap yetiştiriyor ve meydan okurcasına bir tavır sergileyebiliyordu? Ortalığı derin bir sessizlik bürümüştü. Uzun uzun kardeşine baktı Ömer. Kanlar içinde kalmıştı ama duruşunda ayrı bir asalet vardı. Yaralı aslan gibi bir duruşu vardı. Her şeye rağmen onurunun peşindeydi. Bakışlarında hayatı istihkar vardı. Öldürsen ne çıkar? Biz gerçek huzuru Muhammed'in yanında bulduk. Mesajları gizliydi. Belli ki bu vurgun koca Ömer'i dize getirmişti. Demek ki bunun için enişte ve kız kardeşin Ömer'den şiddet görmesi gerekiyordu. Anlaşılan kader o güne kadar karşı cephe adına kök söktüren bir gücü enişte evinde eritmeyi takdir buyurmuştu. Yaptıklarına bin pişman olmuştu. Ömer'deki değişim gün yüzüne çıkmak üzereydi. Ses tonunu kontrol altına almış bir şekilde kız kardeşine seslendi. Ben buraya gelirken okuduğunuz şu sayfayı bana ver de... ...Muhammed'e gelen şey neymiş bir bakayım. Onlar da şaşırmışlardı. Bir aralık vermekle vermemek arasında tereddüt yaşadılar. Çünkü Ömer sayfayı alıp yırtabilir... ...ağzını bozup Kur'an ve efendileri hakkında uygunsuz sözler sarf edebilirdi. Onun için Hazreti Fatıma... Ona bir kötülük yapmandan endişe ediyoruz. ...diye cevapladı. Korkma. Diyordu Ömer alttan alarak. Ardından da hiçbir zarar vermeden okuduktan sonra geri vereceği hususunda yemin ederek güvence verecekti. Biraz önce kanlar içinde kalan kız kardeşin sevincine diyecek yoktu. Abinin gelişini sezmişti artık. Tanıyordu onu zira. Ömer çözülmüştü. Onun için bir adım daha attı. Ey kardeşim sen hala şirkin kirliliği içindesin. Halbuki bu Kur'an'a necis olanlar el süremez. Peki o zaman ne yapmak gerekiyordu? Hemen guslü anlattı Hazreti Fatıma. Zira bu Allah kelamıydı. Ve Allah'ın razı olacağı şekilde ele alınmalıydı. Ömer için bu büyük bir imtihandı. Ancak bu büyük vurgunun ardından o kesin kararını vermiş ve son tercihini yapmıştı. Gitti... Ve kardeşinin anlattığı şekilde abdest aldı. Biraz önceki kasvet, Yerini cennet bağlarındaki huzura bırakmış, Yüzlerden mutluluk akıyordu. Bu arada Hazreti Fatıma, Taha suresinin yazılı olduğu sayfaları, Hazreti Ömer'e vermiş, O da okuyordu. Bir noktaya gelince kendini tutamadı ve, Ne güzel kelam, Ne tatlı ifadeler bunlar, Dedi. Beri tarafta gizlendiği yerden Hazreti Ömer'in Kur'an okuyuşunu dinleyen ve okuduktan sonra da kanaatini izhar yorumuna şahit olan Habba İbni Eret tekbir getirip haykırmamak için kendini zor tutuyordu. Daha dün akşam İbni Erkam'ın evinden yükselen dua bütün canlılığıyla zihninde duruyordu. Bir dua bu kadar kısa sürede icabet görür ve iki Ömer'den biri bu kadar kısa sürede huzura gelir miydi? İşte şimdi Habbab gizlendiği yerden buna şahit oluyordu. Çok geçmeden de heyecanını yenemeyip saklandığı yerden çıktı ve Hazreti Ömer'e... Ey Ömer! Vallahi de ben senin Allah'ın nebisinin duasına mazhar olduğunu umuyorum. Daha ben dün onu... Allah'ım ne olur dinini şu iki Ömer'den birisiyle teyip buyur. Ömer İbni Hattaf ve Amr İbni Hişam diye dua ederken duydum. Allah'a yemin olsun ki işte bu o, ya Ömer. Hazreti Ömer iki sürprizi birden yaşıyordu. Öncelikle Habbab'ın burada ne işi vardı ve şimdiye kadar neredeydi? Niye saklanmış ve şimdi niçin gelip de kendisine bunları söylüyordu? Onun için ikinci sürpriz, öldürmek için kılıcını kuşanıp da yanına gitmeye çalıştığı Allah Resulü'nün büyüklüğüydü. Arada ancak bu kadar fark olabilirdi. Sen onu öldürmek isteyecek ve yola koyulacaksın. Oysa senin imanını kurtarmak için vakit ayıracak ve dua dua Rabbine yalvaracak. Aman Allah'ım bu ne azamet, bu ne büyüklüktü. Artık o heybetli Ömer'i büyük bir mahcubiyet pürümüştü. Habbab'a döndü ve Ey Habbab bana Muhammed'in yerini gösterir misin? Hemen yanına gitmek istiyorum. Dedi. Şimdi o Safa Tepesi'nde arkadaşlarıyla beraber bir evde bulunuyor. Artık Hazreti Ömer'in hedefi belliydi. Gerçi bu hedef sabah evinden çıktığı zamanki hedefle aynıydı ama bu sefer niyet farklıydı. Geçmeden İbn Erkamın kapısını çalıyordu Hazreti Ömer. Delikten dışarıya bakan sahabe kapıdakinin Ömer olduğunu görünce heyecan ve korkuyla hemen Resulü Kibriyanın yanına koşmuştu. Ya Resulallah, kapıdaki Ömer, kılıcını da kuşanmış kapıda bekliyor, diyordu. Hazreti Hamza ileri atıldı. İzin ver gelsin ya Resulallah. Şayet gelişiyle hayır murad ediyorsa. ''Biz de onu alır bağrımıza basarız. Ancak kötü bir niyet besliyorsa, işte o zaman biz kılıcını alır ve kendi kılıcıyla onu öldürürüz.'' Zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de farklı düşünmüyordu. Duanın ne büyük bir silah olduğunu söyleyen de, ellerini açıp Ömer için dua eden de zaten o değil miydi?'' Elbette bu sıkıntılar içinde Allah Celle Celaluhu Habibini yalnız bırakmayacak ve isteklerine cevap verecekti. Talebinin kabul görmesinin şükrü içindeki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem izin verin gelsin buyurdu. Kendileri de oturdukları yerden kalktı. Belli ki Ömer'in gelişini ayakta karşılamak istiyordu. Kapı açılmış ve dev cüsseli Ömer de içeri girmişti. Karşısında şefkatle kendisine kucak açan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem duruyordu. Bu sıcaklığın bir benzeri ancak cennetlerde bulunabilirdi. Allah Resulü önce şiddetle kavrayıp sinesine sardı Hazreti Ömer'i ve ardından da Şimdiye kadar neredeydin ey hatta bu? ''Allah'a yemin olsun ki neredeyse Allah başına bir musibet getirinceye kadar gelmeyeceğini düşünür olmuştum.'' buyurdu. ''İşte geldim ya Resulallah, Allah'a, Resulüne ve O'nun katından gelenlere iman etmek için geldim.'' Emre evinden Safa Tepesi'nden Mekke'ye doğru coşkulu bir tekbir yankılanıyordu. Zira Hazreti Ömer'in gelişini duyan ve akşamki duaya muttali olan Resulullah dahil herkes heyecandan kendini tutamamış ve bir ağızdan tekbir getirmeye durmuştu. Zaten Ömer'in gelişi de ancak böyle karşılanırdı. Hazreti Ömer'in gelişi artık yeni bir dönemin başladığını gösteriyordu. Hz. Hamza'dan sonra Ömer gibi bir gücü daha yanlarında gören Ashab-ı Resulullah, birer ikişer İbni Erkam'ın evinden çıkmış, Safa Tepesi'ndeki tekbiri Mekke'ye yaymanın yarışına girişmişlerdi. Zira Hazreti Ömer'in gelişi herkese ayrı bir güç vermiş, o Müslüman olduktan sonra daha bir izzetle dolaşır olmuşlardı namaz kılarken daha rahat hareket ediyor, Kur'an okurken de başkalarının musallat olmasından o kadar endişe duymuyorlardı. İbni Mesud Hazretlerinin dediği gibi, Hazreti Ömer'in Müslüman oluşu, ...din adına bir fetih anlamına geliyordu. Hazreti Ömer Müslüman olmuştu olmasına ama... ...içinde yaşadığı değişimi herkese haykırmadan... ...rahat edecek gibi görünmüyordu. Onun için Efendimiz'e döndü ve... ''Ya Resulallah, biz hak üzere olduğumuz halde... ...neden dinimizi gizliyoruz ki? Halbuki onlar batıl üzere oldukları halde... ...anlayışlarını açıktan dile getiriyorlar.'' dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sabır ve temkin insanıydı. Daha önce Ebu Bekir'e seslendiği gibi seslendi ona da. Ey Ömer! Zaten yaşadıklarımızı görüyorsun. Bizler henüz bunu yapacak sayıda değiliz. Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki... ...daha önce hangi meclislerde dolaşmışsam... ...gidip hepsinde imanımı haykıracağım. Dedi. ...ve i̇bn Erkam'ın evinden çıktı. İlk uğradığı yer Kabe'ydi. Önce yılların yanlışlığına inat... ...göstere göstere tavaf etti onu. Sonra da Kureyş'in yanına gitti. Anlaşılan zaten onlar da bu gelişi bekliyorlardı. Ebu Cehil öne atıldı. Herhalde sen de sabi olmuşsun dedi alaylı bir üslupla. Ömer kendince kükredi. Ben şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve Muhammed de onun hem kulu hem de Resulüdür. Bunu söyleyen dünkü arkadaşları Ömer bile olsa müşriklerin buna tahammülleri yoktu ve hep birden üzerine verdiler Ancak ortada bir Ömer gerçeği miydi? ...üzerine ilk gelen hutbeyi kaptığı gibi altına almış... ...güzelce hırpalıyı vermişti. Parmağı gözüne batan ve ...ferya düfigağın içinde çırpınıyor... ...ve ıstıraptan Mekke'yi inletiyordu. Kolay lokma olmadığı zaten belliydi. Ama Ömer sanki eski Ömer'den daha güçlü ve çevik çıkmıştı. Etrafındaki kalabalık bir anda dağılıverdi. İslam'ın izzetini Mekke sokaklarında temsil ederek yürüyen Ömer'e... ...artık kimse karşı koyamıyordu. O da Resulullah'ın yanında verdiği sözü yerine getirmek için... ...bütün meclisleri dolaştı... ...ve duymayan sağırlara da duyurdu adını ve İslam'ın güzelliklerini. Yine de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem endişelenmişti. Nihayet gelişini görünce de üzerine titrercesine neler olduğunu sordu... Vazifesini kusursuz yerine getirmenin huzuruyla Hazreti Ömer anlatmaya başladı. Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Endişe edeceğiniz hiçbir şey yok. Allah'a yemin olsun ki İslam'la şereflenmeden önce uğradığım her meclise gittim ve içimden geldiği gibi kimseden korkup çekinmeden imanımı haykırdım. Risalet vazifesiyle serfiraz kılındıktan sonra da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vahiy öncesinde mesken tuttuğu Nur Dağı'na zaman zaman gider ve Hira'da huzur soluklamak isterdi. Bu ziyaretleri sırasında bazen her an onunla birlikte olmak isteyen ashabı da yanına takılır ve böylelikle müşterek bir ziyaret gerçekleştirirlerdi. Yine böyle bir gün. Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Osman, Hazreti Ali, Hazreti Talha, Hazreti Zübeyir, Hazreti Abdurrahman, Hazreti Saad ve Hazreti Said bin Zeyd ile birlikte Hiraya çıkmışlardı. Tam bu sırada Nur dağı şiddetle sarsılmaya başladı. Belli ki onunla birlikte bu davayı geleceğe taşıyacağına inandığı bu insanlar için endişe duymaya başlamıştı. Bunun üzerine efendiler efendisi sallallahu aleyhi ve sellem yerinde dur Hira diye seslendi. Zira senin üzerinde bulunanlar bir nebi, bir Sıddik ve şehitten başkası değil. Bunu söylerken keskin nazarlarını geleceğe yöneltmiş ve yanındaki arkadaşlarının son demlerinde başlarına gelecekleri teker teker haber veriyordu. Kaynak Yayın Grubu sundu.